İnna al-hamdu Lillah, n-ahmduhu, wa n-sta'eenhu, wa n-astaghfiru, wa n-ardu bi-Allah min shurur anfusinā, wa min syyaati' a'malinā. Man yehdi Allah, fala muzdllala, wa man yudlil, fala hadiila. Wa ašhedu an la ilaha illallāh, wa-ḥadhu la shari'ika la. Wa ašhedu an Muḥammadan 'abdhu wa rasūlu. Ya la illa antum muslimun.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 ama بعد, fâinna sallallahu alaihi wasallam, vashir al umur muhdesatı ha, vokulla Kıymetli kardeşlerim, devam ede geldiğimiz Ammucuzunun tefsirinin Tekâsır suresindeyiz. Bu sureden sonra iki suremiz daha var, Asır suresi ve Azır ve Hümeze. Böylece. Bu iki sureyi de tefsir ettikten sonra bunun dışındaki amme cüzünü bitirmiş olacağız. Sonra Allah nasip ederse tebari cüzünün tefsirine geçeceğiz. Bu cüzün, biz daha önce söylemiştik, bizim derneğimizdeki kardeşlerin hepsinin en azından bu cüzünü yapması lazım? Amme cüzünü ezberlemesi lazım. Yani yıllarca bir insan bir yere gidip geliyor... ...sonuç olarak da bir cüz Kur'an ezberleyemiyorsa... ...o kimsenin... ...oradaki varlığı... ...duruşu, bulunuşu zarar. Yani İslam... ...sloganik... ...pankart... ...bayrak... ...asma dini değil. İslam dini, dinimiz... ...ilim ve amel dini. O sebeple... ...sürekli teşvik ediyoruz kardeşlerimizi. Yani... ...Kur'an'dan bir ezber... ...şeyimiz olacak yekünümüz olacak. Bununla namazlarımızı kılacağız. Bununla gece namazlarına kalkacağız. Ki namaz ne yapacak bizi? Hakiki anlamda kıldığımız namaz. allah Teala'nın da buyurduğu üzere Salate, صَلَاتَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Namaz ne yapar? ve kötülüklerden o, o, o, o. alıkoyar. Evet. Tekasür suresi Tekasür kesir kesura kökünden arttırmak, çok olmasını istemek. Allah Teala diyor ki el hakumut tekasuru. Sizi ilha etti. İlha etmek Kur'an-ı Kerim'de lehv de geçer biliyorsunuz. İnnel hayate dunya ve lehvun. Lehv yani oyalamak. Oyalayan şeylere ne deniyor? Lehv deniyor. Allah Teala diyor ki sizi oyalıyor. Sizi alıkoyuyor. Alıkoyan ne? Et tekasuru çokluk. Neyin çokluğu? Burada allah Teala malın, çoluğun, çocuğun filan demiyor. Genel bir ifade kullanıyor ki hepsini ne yapsın diye? Kapsasın diye. Yani İnanet. dünya hayatındaki her şey ki insanın oğlu genelde dünya hayatında neyi, neyini attırmak istiyor genelde? Malını, Malını, çocuğunu, değil mi? Nesebini. Bunların diyor hepsi sizi ne yaptı? Oyaladı, alıkoydu. Oyaladı. Alı koydu. Hatta zurtumul mekabir. Bu oyalayış, bu alı koyuş, sizi meşgul ediş. Ne zamana kadar devam etmekte? Kabirleri ziyaret edene kadar. Peki buradaki kabirleri ziyaret etmekten maksat ney? Ölüm. Ölüm. Yani burada kabirlere girmek. Burada çok ince bir ifade var. Yani hatta zurtumul mekabir. Kabirleri ziyaret, ziyaretçi bizlerin kabire girdiğinde, gömüldüğünde bizlere verilen ad ziyaretçi. Buradan da ne anlaşılıyor biliyor musunuz? Kabir bizim ebedi güzergahımız, ebedi mekanımız değil. değil. Bir bedevi bu ayeti duyuyor. Bir bedevi, Arapçayı iyi bilen bir bedevi. Diyor ki Allah'a yemin olsun ki diyor, ziyaretçi bir kimse diyor ziyaret ettiği yerde asla ne yapmaz ebediyen kalmaz, kalmaz. o halde diyor oradan ne yapacağız çıkacağız, çıkacağız çıkacağız görüyor musunuz yani fehmi anlayışı demek ki Arap dili Arapçayı hakiki anlamda bilmek insana Kur'an-ı Kerim'i anlamayı itikadı akideyi anlamaya da ne, yap ne yapıyor yardımcı oluyor hatta zurtumul maqabir tabii ölüm bizim bir yolculuğumuz bir güzel yahımız arasından suçluyoruz <gülüyor> Kabir bizim bir aşamamız merhalemiz Burası yani kabir nasıl olursa ondan sonrası da öyle olacak Yani kabir cennet bahçelerinden bir bahçe olacaksa ondan sonrası böyle cennet olacak Kabir cehennem çukurlarından bir çukur olacaksa ondan sonrası öyle olacak Bu sebeple Allah Teala diyor ki bizlere, kabirleri ziyaret edenerek, yani kabirlerin içine girenler. Buradaki kabirleri ziyaret etmek mezar ziyareti yapmak anlamında değil. Evet, mezarları ziyaret etmek nedir? Sünnettir. Ama bu ayet kerimedeki ziyaretten maksat onun içine onun içine girip ne olmak? Gömülmek. Oraya kefeninizle koyulduğunuz zaman orada ne oluyorsunuz? Ziyaretçi oluyorsunuz. Niye ziyaretçi deniyor? Çünkü oradaki bekleyişiniz ne olmayacak? Ebedi olmayacak. Ziyaretçisiniz. Değil mi? Askerine ne diyorlar? Ziyaretçiniz geldi. Ziyaretçi ne demek? Az sonra gidecek, gidecek demek. Buradan da anlaşılıyor ki tekrardan bir diriliş, tekrardan bir haşrolunuş var. Tabi bunun delilleri yüzlerce, binlerce. Diyor ki allah Teala kella sevfe ta'lemûn kella sevfe ta'lemûn asla kat a. Allah Teala burada intibah dikkat çekiyor. Savfealemun <gülüyor> bileceksiniz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bizleri kimi zaman tehdit eder, korkutur, kimi zaman müjdeler, ümit verir. Ki kul korkuyla reca arasında ne yapsın? Yaşasın, dursun. Çok önemli. Yani ikisinden birisi ağır basarsa İmam Ahmedibn Ahmed dedi ki kul ne olur, helak olur. Korku ağır basarsa helak olursun. Reca ağır basarsa yine helak olursun. Korku ağır basarsa harici olursun diyor ilim Herkes Herkese edersin. Korku tarafından cihetinden bakarsın. Reca ağır basarsa mühürcü olursun. Allah'ın refudur, rahimdir, affeder. <gülüyor> Namaz kılmazsın, oruç tutmazsın. Ama ikisi dengeli olduğu zaman işte o zaman ne olur? Kuş nasıl havada seyrediyorsa, uçuyorsa sen de bu dünyadaki hayatında seyrinde yolculuğuna Allah-u Teala'nın istediği gibi devam edersin. Kalla سوف تعلمون diyor ki bileceksiniz. Sonra kel kalla سوف تعلم kel kalla سوف تعلمون. Sonra kalla سوف تعلمون bileceksiniz. Vallahi. Kalla لو تعلمون علم اليقين. Ve ne yapacaksınız? İlmi yakin olarak bunu göreceksiniz, bileceksiniz hesabı kıyameti. Onların hepsini ilmel yakin ne yapacaksınız? Bileceksiniz, yaşayacaksınız. La taravun diyor ki Allah Teala ve cehennemi ne yapacaksınız? Göreceksiniz. Herkes görecek. Ve in minkum illa variduha. Sizlerden her biriniz oradan ne yapacak? Geçecek. Cehennemden geçecek. Tabii sırat köprüsü cehennemin üzerine kurulmuş olacak. Oradan herkes geçecek, orayı görecek herkes allah Teala iman edenler ne yapacak? Kurtaracak. Bir de Sırat Köprüsü'nün üzerine neler olacak? Allah Resulü Aleyhisselatü'ne haber verdiği gibi kancalar olacak. Oradan geçen ne yapacak? Yakal. Yakalacak. Diyor ki Aleyhisselatü'ne. Kimisi var diyor uçup gidecek, hızlı gidecek. Kimisi var at. Kaliteli bir at gibi gidecek. Değil mi? Kimisi var diyor yürüyerek gidecek. Kimisi var emekleyerek gidecek. Yani sırat köprüsünde emekleyenler de olacak. Kimilerinde diyor, bu kancalar ne yapacak? Alacak. Atacak. allah Teala işte burada diyor ki لَتَرَغُنَّ الْجَح۪يمِ Cehennemi e, göreceksiniz. Burada كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَق۪ينِ Yakin ilimle bileceksiniz diyor. لَتَرَغُنَّ e, الْجَح۪يمِ Cehennemi de ne yapacaksınız? E, göreceksiniz. Ama bu ayetin bir önceki ayetleri yok bir bağ yok. Onun için burada muhakkak durmak lazım. Yani bazıları şöyle okuyor bunu. Kellâ le ta'lemûne ilme'l-yakîn le teravun-nâ'l-cehîm. Burada fasıla olması lazım. Yani ayette duracaksın. Ayetin bitişi var ya burada. Kellâ le ta'lemûne ilme'l-yakîn le teravun-nâ'l-cehîm. Sonra da aynel-yakîn cehennemi göreceksiniz. Cehennem ki Allah Resulullah sallallahu bize haber veriyor. 70 bin tane cehennemin neyi var? Kolu var. 70 bin tane cehennemin ne var? Kulbu var. Ve her bir kulbunu 70 bin tane melek çekip getirecek cehennemi. Yani cehennemin büyüklüğünü düşünün. 70 bin tane kulp. Ve her bir kulpta kaç tane melek var? 70 bin, 70 bin melek var. Yani bugün bu aklın, bizim insan aklının bunu anlayıp idrak etmesi mümkün değil. Zaten gaybi âlem alem kabile girdikten sonra başlıyor. Yani senin gelip nünker ve neker nasıl oturtacak... Nasıl seni sorguya çekecek? Değil mi? Bunların hepsi gaybi bir alem. Bunların hepsine biz ne yapıyoruz? İman ediyoruz. Böyle ki bunu aklımızla şu anda Anladım. anlamasak idrak edemesek bile. Ama Mutezile ne yapıyor? Aklına uymadığı için bunları inkar ediyor. Yani gaybi alemi öbür tarafı buradaki şahadet alemine kıyas ederek anlamaya çalıştıkları için ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar. Bizler iman ediyoruz. Cehennem getirilecek. Nasıl getirilecek bilmiyoruz. Helekler. Yani, şu an aklınız e böyle bir şeyin varlığını hayal edebiliyor mu? Edemiyor. Sadece böyle bir şekli, hayali ne var? Bir şey var. Yani 70 bin tane melek, şey 70 bin tane kulp ve her kulpta 70 bin tane melek var. Allah-u Teala diyor ki ardından ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِنَّ اِنَّ اِنِّ Ve diyor o gün Nimetlerden ne yapacaksınız? Sorguya çekileceksiniz. sorguya çekileceksiniz. Yani nimet içinde bulunmuş olduğumuz bütün nimetlerden sorguya çekileceğiz. allah Teala bizleri arkadaşlar dünyada imtihan ediyor. Tabii bu imtihan sadece şer olan şeylerle değil. Biz genelde imtihan kavramını neyle e, anlıyoruz? <gülüyor> Musibet bela. Değil mi? Bu böyle değil. allah Teala kitabı Kuran'ın kendine diyor ki, kullu nefsini zâikatul Mevut. Her nefis ölümü evet, tadacaktır. Ve nebluğkum bişşerri <gülüyor> vel hayri. Allah-u Teala diyor ki ve <gülüyor> nebluğkum bela. Nebluğ. İmtihan. Siz bir imtihan ederiz Allah-u Teala. Neyle? şerri <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> vel hayri. Neyle? <gülüyor> <gülüyor> şer ve hayırla. Yani şer bir imtihansa hayır da bir i̇mtihan. imtihan. Diyor ki fitne. Niye sizi biz imtihan ediyoruz? Fitneten. İmtihan fitne olsun diye. Yani hayır da bir fitne, şer de bir <gülüyor> fitne. Ve ilayna turcâun, ne yapılacaksınız? Bizlere döndürüleceksiniz. Döndürüldükten sonra ne olacak? Letus elun yevme izin anim naim nimetlerden sorguya çekileceksiniz. Süleyman Aleyhisselam peygamberlerden, Allahu Teala'nın kendisine birçok mucize yaşattığı bir peygamber. Biliyorsunuz. Ee, Belkıs'ın e, kraliçenin tahtını istiyor. Allah sana diyor ki e, olayı bize naklederken anlatırken ayet-i kerimelerinde قَالَ الَّذ۪ي عِنْدَهُ عِلْمٌ Orada bulunanlardan yani cinlerden bir tanesi dedi ki Süleyman Aleyhisselam'a sen dedi gözünü kırpmadan ben sana ne yapacağım? Buna getireceğim. فَلَمَّ رَآهُ مُسْتَقِرًا Süleyman Aleyhisselam bunu diyor. Yanında kraliçenin tahtını yanında görünce dedi ki: "Kale hada min Rabbi." Bu benim Rabbimin neydir? Fazlı ihsanıdır. Ardından diyor ki: "Liye bluni?" Beni ne yapıyor Allah? Hutane ediyor. ediyor. Yani peygamberler hemen tabiri caizse işi anlayıp idrak eden insanlar. Uyanıyorlar tabiri caizse. Bizde ne var? Biraz nimet gelsin. Allah beni seviyor. Değil mi? Süleyman Aleyhisselam diyor. Bakın. لِيَبْلُوَنِي رَبِّي اَا اَشْكُرُ Teşekkür mü edeceğim? Şükredeceğim. اَمْ اَكْفُر <Sessizlik> Namkörlük edeceğim? Bizde bu yok. وَمَنْ شَكَرْفَ اِنَّمَا eşkuru الْنَفْسِهِ Diyor ki allah Teala. Kim şükrederse kime şükretmiş olur? Aslında kendi <Sessizlik> nefsi için <Sessizlik> şükretmiş olur. Aman kefara kimde namkörlük ederse fe Allah ganiyun alamin. Allah Teala alemlerden ganidir. Allah Teala muhtaç değil. Müstağnidir. Demek ki kıymetli kardeşler yani imtihan her saniye imtihan olmuyoruz. Bir haber geliyor, telefon geliyor mesela bir sipariş alıyor arkadaşımız. Şu kadar sipariş. Orada insan düşünmesi lazım. dur ya ne oluyor acaba? Bir imtihan mı geldi bana? Hemen böyle yaklaşmamız lazım. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün evinden çıkıyor. Karnı aç. Karnı aç. Açlıktan dolayı uyuyamıyor. Açlıktan dolayı uyuyamıyor. Bir de bakıyor ki Ebu Ömer de çıkmış. Bunları diyor sizi çıkaran nedir? Niye çıktınız? Diyor ki açız. Yani biz de şimdi Açlıktan Uyanmak diye bir şey asla yok Tokluktan uyuyamamak var <gülüyor> Değil mi? Fazla yemekten Aşırı şişmekten Uyuyamamak var Ve buna rağmen Buna rağmen ee, Nimetlere şükür yok Nimetlere şükür kavramı da çok anlatıyoruz zamanla Sadece dil ile elhamdülillah demek değil Şükür neyle oluyor arkadaşlar? Dille oluyor evet Kalple öncelikle şükrün yeri neresi? Kalp. Kalbin sürekli razı olması Rabbinden. Yani ne hali bu? Rıza hali. İki, dille bunu dile getirmesi. Üç, amellere dökmesi. Bir insanın namaz kılması nedir? Şükürdür. Harama bakmaması şükürdür. Yani bunların hepsi birer şükür. Yani şükür böyle geniş bir kavram. Onun için şükür mü daha geniştir, hamd etmek mi daha geniştir? Bu bakımdan şükür daha geniş. Niye? Çünkü hamd sadece ne oluyor? Dille oluyor. Ama şükür, kalp, Azalar. dil ve neyle oluyor? Azalar. Azalarla oluyor. Allah Resulü Aleyhisselam çıkmış evinden. Karnı aç. Ömer ve Ebu Bekir anhum. Bunlar da çıkmışlar. Ardından Allah Resulü Aleyhisselam alıyor bu sahabeleri aç aç. Bir sahabenin evine gidiyor. Ee, evde sahabe bu Ensardan Medine'li. Medine'nin yerli sahabesi. Gidiyorlar. Allah Resulü Aleyhisselam işte o gün soruyor. İçeride kimse var mı yok mu? Hanımı diyor ki kocası yok. Çıkmış gitmiş. Dışarı gitmiş. Bekliyorlar. Adam geliyor bakıyor ki adamın misafiri kim? Allah Resulü Aleyhisselam. Ebu Bekir ve Ömer. Ne mübarek misafir bunlar. Geliyor. Onlara salkımla hurma getiriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı. Rutab dediğimiz taze hurma getiriyor. Bir de tutuyor. Eline keskin bir alet alıyor. Ne için keskin bir alet alıyor? Kurban kesecek. Yani misafir gelmiş. Tabi yani bu kurbanı kesecek olan adam yani bu sahabe öyle bu zamanın zenginleri gibi istediği anda 10 tane kesecek boyutta değiller yani. Belki tek bir kurban Değil mi? Ama ona rağmen misafir şerefli olunca Allah Resulü Aleyhissellem diyor ki bu elinde keskin aleti görünce İyyâke vel halûbe İyyâke vel halûbe Sakın diyor süt veren diyor, hayvanı ne yapma şimdi? Kesme. Kesme. Sakın diyor ne yapma? Kesme diyor. Tabi bu e, sahabe hayvanı kesiyor. Süt veren hayvan değil demek. Allah Resulü Aleyhissellem ve sahabeler ne yapıyorlar bunu? Yiyorlar. Ardından Allah Rasulü Aleyhisselam diyor ki, bu Ömer'e doyuyorlar. Evden aç çıkmışlar, misafir olmuşlar, kurban, hurma, her şey gelmiş yemişler. Diyor ki, Allah Rasulü Aleyhisselam, nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki, bu diyor nimetlerden kıyamet gününde ne yapacaksanız hesaba çekileceksiniz. Sizi diyor evinizden diyor aç olarak çıkardı ve diyor size diyor evinize giderken şimdi diyor, dönerken bu nimetleri iyi gidiyorsunuz. Bundan sorulacaksınız. Şimdi bu hadis İmam-ı Müslim'in sahinde riayet ettiği bir hadis. Bu ayet Tekâsür Suresi. Nimetlerden sorulacağız. O halde bu nimetlere karşı şükrümüzü ne yapabiliyor muyuz? İfa edebiliyor muyuz? Yerine getirebiliyor muyuz? Üzerinde bulunmuş olduğumuz nimetlerden hesaba çekileceğimizin farkında mıyız? Yoksa biz bunları hak ediyoruz zaten şeyinde mi yaşıyoruz, halinde mi yaşıyoruz? Bu da bir kibir sonucu, yani insanın bu halde yaşaması kibir. Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'de Ahkaf suresinde bu ayetle inşallah bugün dersimizi bitireceğiz. Diyor ki: "Vasallinal insan'e bir valedeği ihsan'e. İnsan'a diyor anne babasına iyi dini yaptık, emretik, vasıyet ettik, emretik. Hamlet ummu kurhan alakur. Anne size onu ne yaptı? Hamlet ummu kurhan. Anne size onu ne yaptı? Nasıl yüklendi? Zahmetle yüklendi. Hameletuhumu kurhan ve vadaat kurha. Ve nasıl doğurdu? Zahmetle doğurdu. Ve hamluhu ve fisaluhu selasune şehran. Onun diyor hamileliği yani anne karnında kalması ve sütten kesilmesi insanın ne kadardır diyor? 30 aydır. 30 ay. Dün derste sabah namazındaki derste söyledik. Buna göre buna göre kaç aylık çocuk en az taşınması lazım anne karnında? Yedir. 6 ayı doldurması lazım. Nereden çıkardık bunu? Çünkü başka bir ayet gelmedi. Bakara suresinde ne diyor? Çocuklarınızı ne kadar emzirin diyor. Havleyin'i kamileyin. 2 yıl. Yani çocuk 2 yıl emzirilecekse 2 yıl kaç ay yapar? 24 ay. Burada da diyor ki onun diyor taşınması ve sütten kesilmesi kaç ay? 30 ay. 30 ay, 30 ay 24 çıkarsa ne olur? 6 ay. 6 ay. 6 ay dolunca yani çocuk en az demek ki 6 ay ne yapacak anne karnını? Duracak. Bunu çıkartıyor alimler. Yani Kur'an'da tıp da var. Hatta izâ belaga eşuddehu allah Teala bizden bahsediyor şimdi. Bize bir şey öğretiyor. İnsan diyor, güçlü kuvvetli vaktine ulaşınca ne zaman bu vakit? Tabi her şeyle güç kuvvetli. Akli, düşünme, bedensel karar ve belaga erbaine seneten 40 yaşına ulaştığında diyor allah yani 40 yaş çok önemli. Buradaki birçok insan 40 yaşı geçmiş ve 40 yaşa merdiven dayamış. Yani bize Allah-u Teala burada ne yapıyor? Sesleniyor. Bir tane Dubai'den birisini tanıyorum. Adam 40 yaşına geldim diyor, her şeyi bıraktım diyor. Ki yani dünyayı dolaşan, çok büyük işler yapan birisi. Yani işine devam etse belki daha da çok kazanacak bir adam ya yani Singapur'dan Tayland'a, Tayland'dan Amerika, Amerika'dan Türkiye sağlık sektöründe özel hastanelerle görüşmeler yapan, anlaşmalar sağlayan, yatırımlar yapan bir adam. Bıraktım her şeyi diyor. Dedim niye bıraktım? Ya diyor bu hayat okudum. Diyor. Allah Teala diyor ki insan olu insan olu haline yani 40 yaşına ulaştığında diyor. Demek ki diyor bana 40 yaşına geldiğimde ne oluyor? Bir mesaj gönderiyor Allah Teala. Dikkat et mesajı. Ne yapar diyor Allah Teala? Bakın قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. Der ki insan Allah Teala bize öğretiyor. İnsan diyor 40 yaşına gelince der ki yani diyor ki Allah Teala 40 yaşınıza geldiğiniz zaman bunu yapın bunu deyin. Bu demek o. Ne der? Rabb'i öze bana ne yap? ilham eyle. Bana öğret. En eşkura nimetekelleti enamte aliyya. Bana verdiğin nimetlere şükretmeyi bana ne yap? ilham eyle. Bana şükretmeyi öğret. Bunu da istemek lazım Allah'tan. Ve ala valideyye. Ve anne babamın verdiğin nimetlere. Ve en salih salihen terdah. Ve razı olacağın salih amelleri bana ne yap? ilham ile Ver. Ya demek ki 40 yaş önemli bir yaş. Herkes dikkat etsin. Ve aslihli fî zürriyeti. diyor Zürriyetimi ne yap? Islah et. Yani, Hocam bu çoluk çocuk niye böyle? Dua ediyor musun? Eğitimiyle terbiyesiyle ilgileniyor musun? Bunlar çok önemli. İnni tubtu iley böyleler ve diyor 40 yaşına gelen şöyle der diyor Allah Teala. Ben sana tövbe ediyorum. Ya yani Allah Teala 40 yaşını olarak bize gösteriyor. Artık yani yolculuk başlıyor. Her an yolculuğa çıkabilirsin. Çantan hazır olsun. <gülüyor> inni tubtu iley ve eni minel muslimin ve ben Müslümanlardanım derdi. İşte o halde kardeşler bizler e, bu ayet-i kerimede olduğu gibi Çokluğun bizi alıkoyduğu insanlardan olmamamız gerekiyor. Allah yolunda malımızı harcamaya kendimizi alıştırmamız gerekiyor. Vaktimizi harcamaya kendimizi alıştırmamız gerekiyor. Ancak o zaman ne oluruz arkadaşlar? Hüsrana uğrayanlardan olmayız. Ki bir sonraki ayette insanoğlunun hüsranda olduğunu söyleyecek. Sure vel asr inler insane lefi khusur. İnşallah bu sureyi de Allah bizlere ömür verirse Uh, umreden sonra uh, alacağız. bihamdik <gülüyor>